Thank <laughs> you. Thank you. Thank you. Konuşmalekten merhaba. Bu haftaki güncel drone ve ambient kayıtları seçkimize Devrim Kınlı ve Altu Kaptan'dan müteşekkil İzmirli ikili ile sar ile başladık. 2019'un son programında hala stüdyoya gidebildiğimiz günlerde Devrim Kınlı'yı konuk etmiş, Flaming Pines etiketine ait kesif albümlerine dair sohbet etmiştik. Bu çalışmanın devamı, katmanlar arası duyuşlar, iç içe geçmiş sarmal sesler ve durgunluklardan örülmüş Drift albümü ile geldi. Chicago menşeli etiket Fallen Moon Recordings'den gün yüzü gören bu kaydın açılışındaki çakala kulak verdik. Sırada Bristol menşeli çok disiplinli sanatçı Sofio Loizu var. Müzisyenin çalışmaları elektronik müzik, spekülatif kurgu ve ekolojinin kesiştiği yerde ikamet ediyor... Aynı zamanda şiirler ve illüstrasyonlardan oluşan bir kitapla görsel, işitsel bir şov içeren Unbound projesi çerçevesinde gün yüzü gören ses manzaraları, okyanus dalgaları ve iklim sistemlerini sese tahvil ederek doğa ve teknoloji ilişkisini irdeliyor. Bu çalışmadan seçtiğimiz Inner Dream sonrasında Los Angeles'ta müzisyen Richard Cartier'in Pink Courtesy Font projesine yer vereceğiz. Room 40 etiketine ayınanan Leaving Everything to be Desired kaydından seçtiğimiz parça, albümün karanlık ve efkarlı bir köşesinde duran How to Abolish Romance. Bir sene kadar önce Sydney'de kurulan Long Form Editions etiketi adından da anlaşıldığı gibi kapsayıcı ve uzun süreli dinleme tecrübelerini alan açmak için kurulmuştu. O dönemden beri de kaliteli bir kürasyon eşliğinde bereketli bir külliyat inşa ettiler. Şimdi bu çatı altında geçtiğimiz hafta gün yüzü gören iki albüme yer veriyoruz. İlk misafirimiz 90'ların başında yola tekno denemeleriyle çıkıp akabinde kendi yolunu çizen... Doğa sesler ve teknoloji arasında dingin bir denge sağlayan çalışmalarını birçok farklı etiketten yayınlayan ABD'li Taylor Dupree. Dupree aynı zamanda kurduğu 12K etiketi aracılığıyla birçok güncel deneysel müzisyene bir mecra sundu. Pandemi dönemindeki izolasyon hissinin bir iz düşümü olarak denizde kaybolma fikrinin peşinde kaydettiği... ...Kano adlı uzun form eserden seçtiğimiz bir kesitin ardından Brooklyn'in çelist Clarice Jensen konuğumuz olacak... Müzisyenin çalgısını yoğun bir şekilde manipüle edip yarattığı uğultularla aynı anda durgunluk ve hareket hissi yaratmaya başlayan Platonic Solus 1 eserinden bir de birazdan seçkimizde yer alacak. Bye. Thank you. Kansas City doğumlu müzisyen Christina Wantsu ismini ilk olarak Stars of the Lid'in esas adamı Adam Wiltsy ile kurduğu The Dead Texans projesi ile duyurmuş. Akabinde 2011 ve 2018 seneleri arasında Cranky etiketini yayınladığı 4 solo uzunçalarla rüştünü iyiden iyiye ispatlamıştı. Geçen yaz John Oso Bennett ile ortak kaydı Landscape Architecture ile de konuk ettiğimiz Wantsu, şimdi de orkestral öğelerden inşa edilmiş organik uğultular içeren Multi Natural adlı yine bir uzun uzunçalar yayınladı. Hikayesini bilmesek de adına tav olduğumuz Marmara Beach sonrasında Venedik doğumlu olup Berlin'de ikamet eden deneysel müzisyen Andre Burelli'nin kültürel köklerini ziyaret ettiği Desidera albümüne yer vereceğiz. Yoğun ses manzaralarının eşliğinde Yunan ve Türk müziklerine atıfta bulunup kelimesiz vokallerle çeşitli anlamlar ve hisler uyandırmaya çalışan bu kayıttan Ultimi Raggi'yi seçtik. Verceğimizi yine bir etiket alarak seçkimize devam ediyoruz. 2009 yılında Tokyo'da kurulan mütevazı etiket Home Normal seneler içinde itidalli ve sağlam bir şekilde büyüdü. İçinde haftalarca kaybolunabilecek bir katalog inşa etti. Bu sene merkezini İngiltere'ye taşıyan etiketten yayınlanan iki yeni albümle devam ediyoruz. İlk kulak vereceğimiz eser James Murray ve Mike Lazared'in ambiyansa dayalı ses ile piyano kompozisyonlarını incelikle öldüğü Sunnata kayıtlarında yer alan Appa Nihitta. Akabinde daha iki hafta önce Andrew Tasselmayer ile olan işbirliğiyle konuk ettiğimiz Brad Dösholm's'ın Antenne projesi var. Gitar ve synth bulutularının alan kayıtlarıyla buluştuğu Collide kaydına ismini veren eser az sonra açık radyoda olacak. Kapanışta yer vereceğimiz proje yine Home Normal etiketinden ve içinde yine James Murray'in parmağı var. Murray'in bu seferki suç ortağı Belçikalı işitsel sanatçı Stephen Huwels. İkilinin Silent Vigils projesi Field Lost Rights kayıtları sonrasında... ...üçleminin son halkasını kendini sabırla ele veren melodik dört drone kompozisyondan müteşekkil Wake albümüyle getirdi. Vedamızı da bu çalışmadan Moon Hitsu ile yapıyoruz. Program kayıtlarına 13melekradio.thunder.com adresinden ulaşmak mümkün. Haftaya görüşmek üzere.